1927 numaralı konu, Said bin Zeyd'in beddua etmesiyle bir kadının kör olması, Erva bin Kayz ile Said bin Zeyd sırasında bir tarla ihtilafı vardı, Mervan birkaç kişiyi Said bin Zeyd'i ikna etmeleri için gönderdi, Said bin Zeyd benim ona zulmettiğimi mi sanıyorsunuz, Allah Resulünden kim ki bir araziden bir karış gasp ederse, Allah kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna geçirir dediğini duydum, ya Rabbi, eğer kadın yalancı ise gözleri kör olmazdan önce onu öldürme, onun kabrini kuyusunda kıl, dedi. Allah'a yemin ederim ki, kadın ölmezden önce gözleri kör oldu, evinden çıkıp sakına sakına gittiği halde kuyusuna düştü ve kuyu ona kabir oldu.